Burada e, dikkat ettiğimiz zaman Şeyhül İslam'ın lafına baktığımız zaman diyor ki Kur'an Kur'an 3'te 1'ine denk gelir ve dedi ki bu Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kendi sözü. Nebi Sallallahu Aleyhi ve hadiste Fatiha'nın e, hatta e, yemin ederek kasem ederek Fatiha'nın Kur'an'ın 3'te 1'ine denk geldiği söyleniyor. O zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kelamının bazıları bazılarından üstündür. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimullah İbn-i Teymiye e, Rahimeullah demiştir ki Allah Azze ve Celle'nin bazı kelamı kelamının bir kısmı bir kısmından üstündür. Ancak bu konuşanın konuşanı itibar alarak değil. Çünkü konuşan Allah Azze ve Celle konuşulan mevzuyu tamam evet. itibar alarak bakacaksın olaya. Bu noktada diyeceksin. Allah'ın kelamının bir kısmı bir kısmından daha üstündür. Bunun delilerinden bir tanesi bu Fatiha suresi. Çünkü Fatiha suresi mesela Kur'an'ın üçte 1'ine denk gelir diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bazı kelamı bazı kelamından üstün. Aksi halde bütün sureler Kur'an'ın üçte 1'ine denk gelir demiş demek zorunda olurdu. Ki bu da abes olur. O yüzden o, yüzden, o zaman de, deriz ki neden özellikle İhlas suresi zikredilmiş ki? Burada mesela İhlas suresine özel bir rivayet var. Mesela Kur'an'ın üçte 1'ine denk gelmesi. O yüzden biz de buradan anlıyoruz ki Kur'an'ın üçte birine denk gelme olayından anlıyoruz ki an Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmı bir kısmından daha üstündür. Şimdi ben inşallah şey okumak istiyorum burada. Şeyhul İslam'ın bir sayfalık bir yazısı var. Bu konuyla alakalı önemli. Onu okuyalım inşallah. Evet. Diyor ki Rahimullah faslün fasıl ve emme sual ve emme sual <tıklı> <tıklı> İbn-i Teymiye, sor soru İbn Teymi'ye soru soruluyor tamam mı? İbn-i soru soruluyor. Bu e, şeyin denk olmaları var ya işte İlah Suresi Kur'an'ın işte birine denktir vesaire. E, bununla alakalı. Şimdi diyorlar ki yani bunların bütün bu Kur'an'da geçen şeylerin Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğunda iştirak etmelerine rağmen tamam mı? Evet. Bu muda, muadele yani bu denk gelmek e, ne oluyor? Bu denk gelme ne oluyor? Yani mesela ihlal Suresinin Kur'an üçte birine denk gelmesi ne oluyor? Nasıl anlamamız lazım? İbnü Teymi diyor ki işte bu soru iki şeyi kapsar. Yatadan mı bu şey bu iki şeyden bir tanesi. Ana kelam Allah. Yani aslında bu soruyu şöyle anlamamız lazım, Cem İbnü Teymi iki yönden anlamamız lazım. Ana kelam Allah. Hel Baghdadu. Afzalu min Allah azze ve celle'nin kelamının bir kısmı bir kısmından daha faziletli midir yoksa değil midir? Evet. Soruya böyle bakalım Cemil Emnet Hemi. Ve'sani ve ikinci soru olarak Ma manakeun kulhuvallahu Allahu ta'dilu sulusul Kur'an. Ve kulhu Allah ahadan yani İhlas Suresi'nin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesi ne demek? Ve ma bu zalik ve bunun sebebi nedir? O zaman şimdi aslında genel olarak soruda şöyle bir şey var. Yani Allah azze ve celle'nin bütün ayetleri bütün sureleri kendi kelamı Kur'an'daki. Bütün sureler hepsi Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Yani bunların hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kelamında ortak olmalarına rağmen yani hepsinin Allah Azze ve Celle'nin kelamı olmasına rağmen. Tamam mı? Bu muadeleyi yani e, İhlas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesini nasıl anlayacağız? Tamam Yani nasıl ki e, Firavun hakkında bahsedilen bir şey Allah'ın kelamı. İhlas suresi değil mi? Yani Kur'an'da Firavun hakkında. İhlas suresi de Allah'ın kelamı. O yüzden i̇bn Teymi diyor ki bu, bu soruya iki şık, yani iki yönlü bakalım. Birinci soru, şöyle deriz. Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmı, bir kısmından üstün müdür? Yoksa değil midir? İkincisi, eğer böyleyse, kur, e, kulü vallaha adın, yani İhlas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk gelmesinin manası nedir? Ve sebebi nedir? İbn-i Teymi'ye rahim Allah diyor ki, فَنَقُولُ Deriz ki, اَمَّا الْاَوَّلِ Birincisine gelir, gelince ki yani birinci sual. Neydi o birinci sual? Allah Azze ve Celle'nin kelamının bir kısmı bir kısmından daha faziletli midir? Diyebilir miyiz? Diyor ki mes'eletun kebira. İşte bu ilk soru, ilk şık büyük bir meseledir. Fennâzû mutenâzi'ûne fîhâ nizâ'en munteşirân. İnsanlar burada e, e, acayip derecede nizâ etmişlerdir. Bu mevzu hakkında tartışmaya girmişlerdir. Ve bu e, çok münteşir bir e, tartışma olmuştur. İnsanlar arasında, taifeler, e, taifeler arasında. فَتَوَائِفُ يَقُولُونَ Bazı bazı taifeler şöyle diyorlar bunun hakkında. Badu كَلَامِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ Demek ki bazı taifeler demişlerdir ki Allah Azze ve Celle'nin kelamını tamam mı? E, kelamının bazısı bir kısmı bir kısmından daha üstündür. Sonra كَمَا نَتَقَدْ بِهِ اَنْنُسُسُنْ nebeviye Nebevi nasların yani Nebi Sassallem'den gelen nasların delalet ettiği üzere ki İbn-i bu lafından ne anlıyoruz? O da ilk görüşü kabul ediyor. Ki edecek şimdi. Haysu akhbara. Çünkü şöyle haber vermiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Anil Fatiha. Fatiha hakkında. Ennehu lem yenzil fil kitab fil kutubu selase misluha. Üç kitapta yani bu İncil, Tevrat, Zebur burada misli gibi inmemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber vermiştir bize. Fatiha. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Allah'ın kelamının bir kısmı bir kısmından. Üstündür. İncil Allah'ın kelamı, Tevrat Allah'ın kelamı, Zebur Allah'ın kelamı evet. ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ki Fatiha bu üç kitapta Fatiha gibi bir sure inmemiştir. Evet. Demek ki Fatiha onların bütün surelerinden üstün. Evet. Durum böyle olunca demek ki Allah'ın kelamının bir kısmı bir kısmından üstün. Ve Ahbarun Sureti'l İhlas. İhlas Suresi hakkında da şöyle haber vermiştir. Enna teadilu suluşel Kur'an. Kur'an'ın üçte birine ne? denk gelir. Evet. Ve ce'ale ayetel kürsi. Ayetel kursi ne yapmıştır? <gülüyor> a'azama ayetin fil kuran kurandaki en azim ayet demiştir. Evet. Demek ki bazıları bazılarından daha azim. Tamam? E, Azam ayetin fil kuran keme sebet zalike fi sahihain. E, e sahih sahihte eee varid olduğu gibi. E sahihi eyle. Ve keme sebet zalike fi Mus, sahih müslim Sahih müslimde evet. sabit olduğu üzere en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لي ابي e ibn Ka'b. Ubey ibn, Ka ubey ibn Ka şöyle demiştir nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ebelmander. Ey Eba Münzir. Etedri eyyu ayetin fi kitâbillâhi me'a ke'azâm. Yani Allah Azze ve Celle en azim şey e, kitabında en azim ayet hangisidir? diye soruyor. Ne diyor? Kâle diyor ki e, Ubey ibn kâ, Kultu dedim ki ben Allahu ve Resûlü'ü alam. Allah ve Resûlü'ü en iyi bilendir. Kâle sonra Nebis Aleyhisselam devam edip diyor ki ya Eba Ey Eba Münzir ayetin fi kitabilleh Allah'ın kitabında en azim ayet hangisidir? Gal yine diyor ki kultu dedim ki Allahu la ilaha illa Yani ayetel el kursi. Gal e sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şey, pardon e e e, e yine munzir diyor ki vurdu, sırt, e e vurdu. e e e e e e e e liyehnika'l ilmu ya ilmu ebe'l munzir yani bu ilimden dolayı sana ne mutlu ebe'l munzir yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor ne yapıyor <gülüyor> e, e, tasdik ediyor görüyorsunuz vurarak tamam ravaahu ibnu ebi şeybe bunu ibnu ebi şeybe rivayet ediyor fi musnedi'hi musnedinde bir isnadı muslim muslim isnadında. ve zade fihi ve şöyle bir ziyade yapıyor ziyade var ve lezi nefsi bi Nefsim elinde olanı yemin ederim ki. İnne lihâzihil âyeh lisanen ve şefeteyn Tukaddisul melike indesâkıl arş. Nefsim elinde olanı yemin ederim ki. Bu ayetin dili ve iki dudağı vardır. Ha? Melik olan yani Allah'ı arşın sâkında sâkının yanında takdis etmekte. Tamam. Sonra devam ediyor. Diyor ki. Ve Yine şu rivayet edilmiştir. Seyyidet aile Kur'an. Kur'an ayetlerinin seyiridir. Efendisidir şeklinde. Ve kad ta'ala. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Mâ nensah min ayetin, ev nunsihe ne'eti bi hayrim minhe ev mislehe. Ne diyor? Biz bir ayet neskedersek, bak rafızlara Biz ayet neskedersek veya unutturursak ondan daha hayırlısını, mislini veya daha hayırlısını getirir. Demek ki daha hayırlısı var. Evet, Demek evet. bazıları bazılarından daha iyisi daha üstün, tamam? Fa haber anhu yeti bir hayr minha ve Allah azze Kur'an'da buyurduğu üzere daha hayırlısını getireceğinden haber vermiştir. Ev mi veya mislini getireceğinden evet. haber vermiştir. Ve herde beyanun min Allah, bu Allah'tan bir beyandır. Li keune tilkel ayyeti kadiyeti bir misliha taraten ev hayr minha ukhra. Bazen Allah mislini getirir, bazen daha hayırlısını getirir. Evet. Bunu beyan etmiştir. Fadall zalike bu da delalet etmiştir. Ala ennel ayat tetamazelu taratan <gülüyor> ve tetefadel okhra. Bazan misli bazen birbirine denk gelir, bazen de birbirinden da faziletli olur. Ve <gülüyor> ve aynı şekilde Tevrat ve İncil ve Kur'an, oha kelamullah. Tevrat da İncil de Kur'an alan Allah'ın kelamıdır. <gülüyor> Değil mi? Ma'a elim muslimin bi enel Kur'an Ef'allul Kütubü Selse. Müslümanların da bildiği üzere Kur'an, bu üç kitabın, bu üç kitabın en faziletlidisidir. Qalate <gülüyor> Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "Bu Enzeln ileikel Kitab ve hak Biz sana Kitabı Hak olarak indirdik. Musadlikan lima beyne yedihi minel Kitab ve muhayminen aleh. Tasdik ederek ne Lima beyne yedihi minel Kitab. Öndeki kitabı tasdik ederek. Muheyminen aleyh ve üzerine muhaymin olarak. Bunların hepsinden buna Ve Kale Teala Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İnnâ nahnu nezzelne zhikrâ. Biz zikri indirdik ve innâ lehû lehâfidûn. Onu koruyacak olan da biziz. Tamam. Yani kim, neden bahsediyor? Kur'an'dan. Kur'an'a özel bir koruma verilmiş. Demek ki diğer kitaplardan daha üstün vesaire. Sonra yine Kur'an Mecid diye isimlendirilmiştir. Kerim diye isimlendirilmiştir. Aziz diye isimlendirilmiştir. Değil mi? Sonra raci olan görüşe göre Kur'an abdesti ellenmez. Alakuli hal. Yani şey geçiyoruz biraz. Tamam. Yani bütün bu... ya Daha sayacak şey çok. Ben yani bu özetini şey yaptım. Daha burada Şeyhul İslam İbni Teymiye'den okuyacağım şey çok. Yani bütün bunların hepsi deralet ediyor ki Kur'an'ın bir... Yani Allah'ın kelamının bir kısmı. Bir nedir? Kısmı. Bir kısmından. Daha... Fazilet Tamam. Şimdi inşallah e, devam ediyoruz. Sonra e, ne dedi? Yani bu bizim söylediğimiz çerçeveye ne dahil olmakta İhlas Suresi. Şimdi İhlas Suresinin önce e, inişine bakalım. Şimdi İhlas Suresini kısaca tefsir edelim inşallah. Sonra Halil Hâsan okuyup dersi bitirelim inşallah. Şimdi Ahmet İbni Ham e, Ahmet İbni Hamberin nesh edildi. Yine Ubey İbni radıyallahu anh'tan bu ayetin ini inişi hakkında rivayet var. Diyorlar ki eee bir Nebi sallallahu aleyhi ve ya Muhammed insiblena rabbek. Rabbini bize vasfet. Bak şimdi. Sonra Allah azze ve celle bu ayeti indirip şey bu sureyi indiriyor. Bak şimdi. Diyor ki ya Muhammed insiblena rabbek. Bu e, i̇sim sıfatlar da ehl sünnetten başka bütün fırkalara reddedir aslında. Bütün fırkalara. Evet. Neden? Şimdi öncelikle şunu anlıyoruz ki müşrikler de Allah'ın bir vasfının olmasını gerekli görüyorlar. Yani Allah'ın vasfı olmak zorunda. Bunu biliyorlar müşrikler. Bundan dolayı Nebis Hasenem diyorlar ki bize Rabbini vasfet. Ve Nebis Hasenem de demiyor siz şirke girdiniz, sizin bu, siz zaten müşriksiniz. İyice müşrik oldunuz. Allah'ın sıfatları olur mu? Evet. Allah'ta ne sıfat var? Anladın mı? Hani bu Cehmiye'nin söylediği gibi. Bak şimdi bu müşrikler evet. bu noktada Cehmiye'den daha tevhid ehli bu noktada. Cehmiye'den daha tevhid ehli, Cehmiye'den daha akıllı. Ve Allah Azze ve Celle de bilakis tasdik ederek, yani kendi vasfı olduğunu, vasfının bulunduğunu tasdik ederek tamam mı? Bunu indiriyor. Evet. Dikkat edin, ayetin nuzul sebebiyle. Ayet başlı başına bir şeydir. Eee isim sıfatta bir e, temel dayanaktır yani. Müşrikler geliyor. Allah arasında diyor ki bize Rabbini vasfet ve Allah da kendisini vasfeden suretül ihlası indiriyor. Şu acayip bir şeydir yani. Tamam? Suretül ihlası indiriyor. Şimdi e, bu arada bunu söylerken aklıma bir şey geldi. Şimdi ona aslında girmeden önce bir ön bir şeyler daha söylememiz lazım. ihlas suresiyle adlı. Şimdi dedik ki eee Tadil-i Kur'an. Kur'an'ın üçte birine denk gelir. Bu ne demek? Üçte birine denk gelir. Şimdi e, tamam bu e, sevap olarak dedik Kur'an'ın üçte birine denk gelir ama şimdi alimler bir de olaya şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki şimdi Kur'an'da Kur'an'ın bütününe baktığın zaman üç ana şey üzerinde duruyor. Bir, ya tev Allah'a tevhid hakkında, tevhidten bahsediyor. Allah'a tevhid hakkındadır. Bütün ayetlere bak. Ya Allah'a tevhid hakkındadır ya ahkamlar hakkındadır. Yani ibadetler hakkındadır. Namaz, oruç, zekat, hac, nikah vesaire tamam mı? Ya da ümmetlerin haberleriyle alakalıdır. 3. bir mevzu bulabilir misin? Yok. Yani ya ibadet ahkamlarla alakalıdır. Ya Allah'ı tevhidle alakalıdır ya da geçmiş ümmetlerin kıssalarıyla, haberleriyle neden helak olmuşlar, nasıl mükafat bulmuş bazıları vesaire kıssalarla alakalıdır. Tamam? Evet. Baktığımız zaman sadece bu üç ana kısımdan oluşur Kur'an. Evet. Ve baktığın zaman İhlas Suresi, bu üç ana kısımdan hangisini alıyor? Allah'ı tevhid. Evet. Ve baktığın zaman sadece Allah'ı tevhid ile alakalı. Evet. O yüzden diyorlar ki baktığın zaman Kur'an'ın üçte birine denk gelmesini böyle böyle de anlayabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir vecihi de budur olayın. Tevhidim, evet, tevhidin. Peki İhlas Suresi neden İhlas diye isimlendirilmiştir? İhlas Suresi has kılmak demek. Bak Allah Azze ve Celle bu sureyi kendi nefsine haskıldığı için bu İhlas Suresi diye isimlendirilmiş Çünkü neden? Bak sadece Allah Azze ve Celle'nin nefsile alakalıdır bahiyet. Bu, bu sure. Allah başından sonuna kadar Allah Azze ve Celle'yi anlatır. Allah Azze ve Celle'nin vasflarını anlatır. Yani bu İhlas Suresi haskılmak. Yani bu Allah Azze ve Celle'ye hastır. Allah Azze ve Celle'ye hasdırım. <gülüyor> tamam? Evet. Şimdi dedik bunun iniş hakkında. İşte dediğim gibi müşrikler diyorlar ki ya Muhammed bize Rabbini vasfet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu, bunu duyuyor tabi ama ne yapıyor daha vasfetmeden yani vasfetmiyor direkt. yani o, o dil de, ne yapıyor Allah azze ve celle tasdiyken yani kendisinin vasfedilebileceğini tasdiyken ne yapıyor bunu indiriyor. İlah Suresi'ni o zaman diyoruz ki demek ki Allah azze ve cellinin sıfatları olmak zorunda vardır bu cehmiyeye başlı başına reddiyedir Allah azze ve cellinin hiçbir sıfatı yoktur diyen hatta Allah üzerine hiçbir ismi yoktur yani. Çünkü ayete baktığımız zaman hem içinde sıfat var hem isim var. Ahad diyor mesela. Ahad Allah'ın isimlerindendir. gibi. Peki. Tamam? O yüzden diyoruz ki Uluhuvallahu Ahad yani İhlas Suresi e, Allah'ı vasfeden bir suredir ve iniş e, sebebi de zaten buna net bir şekilde delalet ediyor. Şimdi diyoruz ki diyoruz ki e, yani bu Kur'an'ın üçte birine denktir. Denk denkliğin vecihlerini anlattık ve bunun yeni sebebi de belli. Şimdi ne diyor Allah Azze ve Celle bunda? Diyor ki, Kul ahad, ki Allah birdir. Peki Ahad Erhan Allah birdir. Peki ne, neyde bir? Zikrediyor mu burada? Allah Azze ve Celle neyde bir? Ha, o zaman diyoruz ki burada umum kullanılmış. O zaman bakacağız Allah Azze ve Celle ne hassa Allah Azze ve Celle onda bir demek. Evet. Görüyor musun? Evet. O zaman bu başlı başına kime reddiye? Müşebihelere re'diye. Tamam Müşebihelere dedi Allah birdir. Yani Allah Azze ve Celle neyde bir? Burada söylüyor mu? Neyde bir Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle her şeyle bir tabircisi bir bütündür. Yani e, sıfatları ondan ayrı bir parça değildir. Haşa. Böyle bir müşebhihe gibi değil. Yani o zaman Allah Azze ve Celle Allah birdir dediği zaman Allah Azze ve Celle ne hassa bir Peki burada zikretmediğine göre umum. O zaman Allah, Allah'a neler has biz bunları ispatladık. Rubbiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Evet. O zaman bu ayetten ne anlıyoruz? Allah rubbiyetinde bir, uluhiyetinde bir, isim sıfatında bir. Sümeyye. Bizim Ahmet ya. Evet. Tamam. İsim ve sıfat bir demiştik. İsim ve bir demiştik. Tamam. Ee, yani Allah Azze ve Celle Ahad dedi, tamam. O zaman buradan ne anlıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de ne? Ahad. O zaman burada, şimdi e, bir Allah Azze ve Celle'nin ismi var bu ayette ve altında yatan sıfatı var, uluhiyet sıfatı. Yine Allah Azze ve Celle'nin e, Ahad ismi var bu surede ve Ahadiye sıfatı var, tamam? E, o yüzden Allah Azze ve Celle kendisini has olan her şeyde biridir. Şimdi bir de diyor ki Allahu Samet. Samet de Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi. Peki Samet ne demek? Şimdi Sam Samet'e baktığımız zaman Nebi Saselem'den merfu olarak Samet budur yok. Tamam mı? E, olmak da zorunda değildir zaten. Tamam mı? E, İlla her ayeti tek tek Nebi Saselem açıklayacak diye bir kaydı yok bize. Tamam mı? Ama e, zaten naslar birbirlerini açıklar. Şimdi Samet'in iki manası var. Birincisi, Ellezî lâ ceufeleh. Karın boşluğu olmayan demek. Karın boşluğu olmayan demek. İkincisi kulların kendisine ihtiyaç duyduğu, sığındığı kendisine yöneldiği şey demek. Evet. Veya yine e, aynı bu söylediğim iki manaya dahil olan aslında. İşte e, efendiliği kemal derecesine ulaşmış demek vs. Tamam Bunlar. Şimdi dim bütün bu manaları Allah'ın hakkında mevcut. O zaman Allah Azze ve Celle'nin bu ayet diyor ki, Samet derken Allah Azze ve Celle yani de ki Allah birdir Allah'ın karın boşluğu yoktur. Tamam mı? Allah'ın karın boşluğu yoktur. Allah kendisine yönelendir ve efendiliği yani seyyetliği kemal derecesine ulaşandır. Bu demek. Samet. Çünkü neden? Şimdi eğer Kur'an'da bir kelimenin birden fazla manası varsa ve bu manalar birbiriyle çelişmiyorsa ve hakkı ifade ediyorsa ve onu haslaştıran özel bir nas yoksa bu umuma delalet eder. Çünkü Allah'ın belagatı büyüktür. Tamam bunu kayıtlamamıştır. O yüzden o lafzın manasına giren her şeyi kapsar. Bu samet de bununla alakalıdır. Tamam. Hatta baktığımız zaman seleften mesela e, bunun hakkında naslar var sayı olarak gelmiş. Mesela buradan hemen bir iki tanesini nakledelim. Mesela İmam Mücahit demiştir ki mesela i̇bn Abbas'ın baştan sona Kur'an'ı Kur i̇bn Abbas'ın dizinin dibinde okumuştur. tamam? Evet. Ne diyor? Es-samed <Sessizlik> es ellezi ila cevfe karın boşluğu olmuyor. İbn-i Cerir e, bunu e, şeyde Sahih bir senetle zikrediyor İmam Mücahid'den. Yine Hasan-ı Basri'den demiştir. Karın boşluğu olma. Yine İkrimeden eden aynısı var. Yine Şabi'den bak. E, yemek yemez. Tefsiri var. Neden? E çünkü karın boşluğu olma onunla aynı manadadır zaten. Karın evet. boşluğu olan yemeğe ihtiyacı olur. Anlatabiliyor muyum? E, yine bazılarından gelmiştir ki e, ne yemek yer? Şey, yemek yemeyen ve bir şey içmeyen dersemedim manalarında. tamam ee, yine bazıları demiştir ki ondan bir şey çıkmayan e neden çünkü karın boşluğunda olan bir şey Hep, bunların hepsi bir manadır aslında bazıları lazımları lazıg etmişler tamam evet. ee, bunların hepsi e, mevcut e, şimdi böyle baktığımız zaman olaya e, diyoruz ki samet bu demek ancak ancak burada bir e, nokta var o da ne bizi teyit eden bir kere Samet zaten başlı başına kelime manası olarak bizim söylediğimize delalet eder. Bu bir. Alemler diyor ki bakın ayetin devamına. Çünkü bazen naslar neyle anlaşılır? Siyaksibakide. Bakın. Bizim söylediğimiz manayı teyit eden ayet var. Lem yelid ve lem Evet. Gör, görüyor musun? Lem yelid ve doğmak olayı. Evet. Ee, şimdi bazıları ki bazı de ehli bu ayette istinad ederek Allah'ın kelamı yoktur demişler biliyor musun? Evet. Samet'le. Sam, demişler ki Allah Azze ve Celle'nin e, sıfatlarından, isimlerinden bir tanesi Samet'tir, o yüzden Allah konuşmaz. Ne de, nasıl bir bağlantı yapmışlardı düşünebiliyor musunuz bizim söylediklerimizden? Şimdi Samet neydi? Karın yani boşluğu olmayan evet. ve Samet neydi? Ondan bir şey çıkmayan. E diyorlar ki o zaman Allah konuşamaz çünkü bir şey çıkamaz Allah'tan. Tamam mı? Yani Allah konuştuğu zaman o kelam ondan çıktı. Evet. Allah'ta samet olduğuna göre konuşamamlar. O zaman Allah'ın keram sıfatı yok. Evet. Sametle biz onları reddiye veriyoruz. Diyoruz ki bir kere sizin söylediğiniz lazımlarla alakalı ne? Yani maklulukatın karın boşluğu var. Tamam mı? Evet. Karın boşluğu var. Evet, ka e, karın boşluğu olduğu için maklulukat konuşabiliyor. Karın boşluğu olduğu için maklulukat konuşabiliyor. Dili dudağı olduğu için mahlukat konuşabiliyor. Evet. Biz diyoruz ki hayır. Allah Azze ve Celle'nin konuşması için karın boşluğuna ihtiyacı yok ki. Evet. Dudağı dile ihtiyacı yok ki. Mesela Nebih Sallallahu Aleyhi söylediği gibi Mekke, Mekke, Mekke ile Medine arasında bir taş var. Nubuvetten önce kendisine selam verirdi. Bana selam hala o taşı biliyorum ben diyor yerine. Nebih Sallallahu Aleyhi E şimdi taşta karın boşluğu mu var, dudak mı var değil. E taşta bile bu gerekmiyorsa nasıl Allah Azze ve Celle'de bu gerekir diyorsunuz. Yani onlar şöyle hayal ediyor. Konuşan birisi için, kendisinden bir şey çıkan birisi için işte karın boşluğu lazım. İşte eee... E, dille asım dudakla böyle bir hayal ediyorlar ondan sonra diyorlar ki yani Allah da samet olduğu için karın boşluğu olmadığı için kendisinden bir şey çıkmadığı için kelam da çıkmaz böyle bir şey yok yani tamam Allah Azze ve şey, onun benzeri yoktur evet. bitti tamam evet <gülüyor> şimdi kaba olarak e, bunları söyledik bir de oku e, Şeyh Halil Ras ne diyor Rahim Allah biraz sesli inşallah sonra dersi bitireyim. Bunun kapsamına girer ifadeleriyle nefi ve ispat hususuna iman edilmesi gereken isim ve sıfatları ihtiva eder, kitap ve sünnetteki nasları zikretmeye başlamaktır, başlamaktadır. O, bu işe bu pek büyük sureyi zikrederek başladı. Çünkü bu sure başka surelerin kapsamadığı hususları kapsamaktadır. Evet. Bundan ötürü buna İhlas suresi adı verilmiştir. Çünkü bu sure tevhidi şirk e, ve putperesinin her türlü şaibesinden soyutlamaktadır. Hı hı. İmam Ahmet Müstedin'de kaydettiği rivayete göre Hı. Ubey İbni Kab radiyallahu an bu surenin uzun sebebi hakkında şöyle demiştir. Müşrikler ey Muhammed dediler. Bize Rabbini tanıt. Bunun üzerine şanı yüce Allah de, de ki o Allah'tır bir tektir. Allah'tır samettir diye başlayan sureyi sonuna kadar indirdi. Evet. Ki, evet. Evet. Şimdi bak burada açık ve net şekilde bazı fırkalara reddiye var. Hı. Tamam mı? Mesela Allah Azze ve Celle'nin işte sıfatını sıfatlarını işte 7 ile sınırlayan, 8 sınırlayan veya yok diyen vesaire. Evet. Bunlara reddiye var. Evet. Çünkü bakıyorsun bunların e, e, bunların söylediği işte dediğim gibi bir kısmı inkar ediyor, bir kısmı bir kısmını kabul ediyor vesaire. Evet. Bu ayet başlı başına reddiyedir. Tamam? Dini sebebiyle baktığımızda. Evet. Bir de burada özel bir daha işaret var önemli. Nedir o? Demek ki isim sıfatlar mevzusu Sahabeler zamanında da, sahabeler indinden de indinde de konuşulan ne? bilinen, açıklanan bir mevzuydu. Evet. O yüzden bazı kelam ehlinin dediği gibi işte sahabeler bu mevzudan anlamazlar, onlar bilmezler, hiç konuşmamışlardır. Onlar sadece teslim olmakla emin oldular. İşin ilmi noktası, tavsili noktasını çözecek olan bizleriz. O sahabeleri zaten işin sıfatları konuşmamıştır bile, girmemiştir bile vesaire. Bunların hepsi onlara diye Evet. evet. Sahih-i Buhari'de bu sürenin Kur'an'ın üçte birini, birine denk düştüğüne dair rivayet sabit olmuştur. Evet. İlim adamları bunun yorumu hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Evet. Bunların doğru olma ihtimali en yüksek olanı İslam'ın Ebu'l-Abbas'tan. Ebu'l-Abbas ise Ebu'l-Abbas bir de bilinen kimsedir. Bakınız Mecmu'lu Feteva. Evet. 8. cilt, e, pardon 15, 17. cilt, 103. Evet. E, nakletli görüştür. Bu görüşün hülasası da şudur. Kur'an-ı Kerim şu 3 temel maksadı kapsar. 1- Fıkıh ve ahlak ilminin konusunu teşkil eden... Yani ana, demin söylediğimiz Kur'an üç ana evet. e, konu üzerine durur. Evet. Birincisi... Bir, fıkıh ve ahlak ilminin konusunu teşkil eden ameli ahkam ve şiirli hükümleri ihtiva eden emir ve nehiler. Evet. İki, geçmiş peygamberlerin salat ve selam onlara, ümmetleriyle başlarından geçen olayları, onları yalanlayanları, kuşatan helak türlerini, vaat ve tehdit çeşitlerini... Mükafat ve ceza ile ilgili tafsilatı ihtiva eden kıssalar ve haberler. 3. Tevhide kulların yüce Allah'ın bilmeleri gereken isim ve sıfatlara dair ilim. İşte bu işte bu bu üç hususun en şerefli olanıdır. İhlas Suresi de bu ilibe esaslarını ihtiva edip bunları kapsamlı bir şekilde dile getirdiğinden ötürü bu sure Kur'an'ın üçte 3e denk düşer demek doğrudur. Yani düşün, e, haber e, Kur'an'da 3 ana temel esas var. İşte haberler, hükümler ve tevhidle alakalı evet. ve bunların en üstünü de yine baktığımız zaman tevhid evet. ve ihlas suresi bunu kapsıyor. Evet. Bütün böyle böyle bir bütün olarak baktığımızda olaya zaten fazileti evet. ne kadar ortada çıkıyor ortaya. Evet. Bu surenin tevhid ilimlerinin tamamını ve ilim ve itikadi tevhidin ana kolonlarını teşkil eden esasların nasıl kuşatmış olduğuna geleceğiz. Bununla ilgili, ilgili olarak da şunları söyleyebiliriz. Evet. İspat tevhidi. Evet. Yüce Allah'ın Allah'tır bir tektir buyruğu her bakımdan ortağının bulunmasının bulunma, bulunmasının yedildiğine delildir. Şimdi şunu söyleyelim. Ee, önemli bir nokta var burada. Bu taksimatı iyi bilmemiz lazım. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tamam mı? İlmi taksimat olarak birçok taksimatta biz anlatıyoruz. Evet. O ayrı da. Bir de şöyle bir taksimat var. Allah Azze ve Celle hakkında Allah'ın Selbi sıfatları var. Ee, yani sıfatın e, selbiye dediğimiz. Bir de neyi var? Selbi sıfatları var. Yani e, selbi sıfatları nedir Allah Azze ve Celle'nin? Yani selbi sıfatları Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nefrettiği sıfatlar. Evet. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nefrettiği sıfatlar. E, bu yani bir ispat olarak sıfatlar var bizim ispat ettiğimiz bir de nefret ettiğimiz sıfatlar var. Tamam Buna sıfatın nefyettiğimiz sıfatlara sıfatın sıfatın selbi denir. Selbi sıfatlar. Selbi Allah azze ve celle'nin kendi esfinden nefyettiği sıfatlar. Hı. Mesela doğmamış olduğu gibi. Hı. Tamam Bak bunu nefyetmiştir. Zulmü kendisinden nefyettiği gibi. Hı. Şimdi bakıyoruz burada hem nefi var hem ispat var. Yani Allah azze ve celle bazı sıfatları kendisine, bazı isimleri burada ispat ediyor. Bazılarını nefy ediyor. Mesela kendisine ahadi ispat ediyor. Sahmeti ispat ediyor. Değil mi? Doğumu ne yapıyor? Nefy ediyor. Yok. Yine ee, Küfü ne yapıyor yani denkliği ne yapıyor? Evet. On denkliği ne yapıyor? Evet. Nefi ediyor. Evet. O zaman e, e, Allah Azze ve Celle'nin demek sıfatları da selbi sıfatlar da var evet. tamam evet. ve bu açık ve nettir. Bu mesela e, İlah Suresi buna delildir. Evet. Tamam. Evet. Nefidil ne delildir? Zatında sıfatlarında fiil ve fiillerinde ortağın olmadığını ortaya koymaktadır. Evet. an Allah yüce... birdir diyor. Demek evet. nerede? Bir zatında, fiil, bir sıfatlarında bir ve evet. fiillerinde bir. Evet. Şanı yüce Allah'ın azamet, kemal, mecl, celal ve kibriya sıfatlarına da tek başına sahip olduğunun delilidir. Evet. Bundan dolayı ispat halinde ehad bir tek lafzı ancak yüce Allah hakkında kullanılır ve, evet. buyur, ve bu bir vahitten daha belidir. Evet. Samet yüce Allah'ın Allah'tır, Samet'tir buyurunda geçen Samed'in İbn Abbas radıyallahu anh'ın şu sözleri açık şu sözleriyle açıklamıştır. Evet. Efendiliği kemal derecesinde olan Seyyid, şerefi kemal derecesinde olan Şerif, evet. azameti kemal derecesinde olan Azim, evet. ilmi cahillerin cahilini affedişi kemal derecesinde olan Halim, başka varlıklara muhtaç olmayışı Kemal derecesinde olan Nuhani. Cebarrutu Kemal derecesinde olan Cebbar. ilmi Kemal derecesinde olan Alim. Hikmeti Kemal derecesinde olan Hakimdir. Hı. Samet her türlü şeref Şimdi baktığımız zaman de... aslında e, Samet nedir? Tamam mı? Efendiliği Kemal derecesinde olan. Yani Kemaliyet vardı Samet'te. O yüzden ilmine bak. E, hangi sıfatlarını Zikredersen zikret. İşte ilmi olsun Allah Azze ve Celle'nin zenginliği olsun Allah Azze ve Celle'nin hilmi olsun. Burada hepsi Kemal evet. noktasındadır buna değinmek istiyorum. Evet. evet. Samet her türlü şeref ve efendilikte kemal sahibi olan demektir. O da aziz ve celil olan Allah'tır. Evet. İşte onun bu sıfatları ancak ona yaraşır. Onun dengi yoktur. Onun benzeri yoktur. Evet. Bir Burada bir dipnot var. Evet. Verelim bunu. İbn Abbas'ın bu bu açıklamasını İbn Cerir İhlas Suresi tefsirinde senediyle rivayet etmekte ve şöyle demektedir. Bize Ali anlattı. Bize Ebu Salih anlattı. Bize Muaviye Ali'den o İbn Abbas'tan bunu böylece nakletti. İbn Abbas'tan rivayet eden Ali ise İbni Ebi Talha'dır. Evet. Nitekim İbni Kesir tefsirinde de böyledir. Saduk çok doğru sözlü bir ravidir. Hı -hı. Ancak İbn Abbas'la görüşmemiştir. İbn Abbas'ın tefsirini Mücahid'den nakletmiştir. Dolayısıyla İbn Abbas'tan rivayeti munkatıdır. Evet. Bunu ayrıca i̇bn Şeyh el-Azame 1.383'te Bunu zayıf olması önemli değil. En fazla evet. deriz ki bu i̇bn Abbas'tan varat olunmuş. Ama evet. bu kelime olarak tamam mı? olarak evet. Samet kelimesinde var zaten. Tamam Evet. evet. Aynı senet ile rivayet etmiştir. Muhakkiki el-Mubarek Furui zayıf olduğunu, rivayet, olduğunu bilirtmiştir. Evet. Ancak Hafız İbn-i Acer et-Tesib'de şöyle demektedir. Fakat aradaki vasıta bilindikten sonra ve o da güvenilir bir ravi olduğuna göre ki o da mücahiddir. Bunda bir sakınca kalmamaktadır. Evet. Bakınız Tefsürü İbn Abbas ve marvi, Marviyatihi kit Tefsiri min Kutubü Sünne 2025. Ya o, o zaman e, bunun nispetinde, İbn, İbn Abbas'ın nispetinde kelam var, tamam mı? Evet. Birileri sabitlemiş vesaire. Alakul hal bu önemli değil. Evet. biliyorum? Ya şu, şu manada için. önemli değil. İbn Abbas'tan e, eğer senedi sayı olarak vurut bulunmuşsa evet. bu, bu ne ala, ala. Evet. ha bu ne ala ancak e, biz diyoruz ki zaten samet'te bu evet. var evet. tamam mı ve e, manalarını zikrettik. Ve mesaretten de bunları nakledenler evet. var evet, evet. sabit karın boşluğu olmayan diye açıklandığı gibi bunlarla ilgili dipnotları okuyalım mı okuyalım ee, karın boşluğu olmayan iki bu rivayet Mücahit el Hasan et-Tahak'tan sayı olarak nakledildiği gibi merfu olarak da varit olmuşsa da Sahi değildir. Tam merif olarak sayıya gelmemişler ama dediğim gibi demin Mücahit, Hasan Dahhak e, falan İkrim'e falan onları demin zaten de okuduk biz. Evet. Kaynakları verelim mi? Ver ver. Bakınız Ebu Şeyh el-Azame 1379, İbni Ebi Asım es-Sünne beraberinde el-Albani Zilalü'l-Cennesi no 673 674 675 680 688 689. Evet. diye e, Samet karın boşluğu olmayan diye açıklandığı gibi bütün mahlukatın kendisine boyun eğdiği, eğdiği bütün ihtiyaç ve isteklerini, isteklerini de kendisine yöneldiği kimse diye açıklanmıştır. Evet. O zaman bütün bu manaların hepsi Allah Azze ve sabit. Çünkü neden? Umumdur bu. Bunu haslaştıran bir rivayet yok. Evet. Bütün bu manaların hepsi Allah Azze ve evet. en kemal derecesiyle, en kemal haliyle Allah'ta vardır. Evet. Bu açıklamada İbrahim ve Nihay'den saygı olarak gelmiştir. Değil? Evet. Buna göre Yüce Allah'ın, Ehadiyetini kabul etmek, ortaklığı ve benzerli, benzerliği reddetmeyi ihtiva etmektedir. Evet. Geçen bütün anlam, anlamlarıyla samediyeti ispat etmek bütün güzel isimlerin ve yüce ta sıfatların tafsilatını ispatı da ihtiva eder. Evet. İşte ispat tevhidi de budur. Evet. Tenzih tevhidi. İkinci tür olan tenzih tevhidine gelince bu da yüce Allah'ın doğmamıştır, doğrulmamıştır. Kimse de onun dengi değildir. Buyruğunda anlaşılmaktadır. Nitekim evet. toplu olarak da o Allah'tır. İşte bu da Samed'in zaten o manasını teyit ediyor. Karın evet. boşluğu olmuyor. Evet. Evet. Nitekim toplu olarak da o Allah'tır, bir tektir. Buyruğu anlaşılmaktadır. Yani kimse ondan dalalanıp budaklanmadığı gibi kendisi de kimsenin dalı budağı değildir. Evet. Onun dengi, misli ve benzeri yoktur. Evet. İşte bu surenin itikat ve marifet tevhidini Şanı Yüce Rab hakkında kabul edilmesi gereken ve mutlak olarak ortaklığa aykırı ehadiyeti hiçbir şekilde eksikliğin söz konusu olmadığı bütün kemal sıfatlarını tespit Peki, eden... itikat ve marifet tevhidi ne demek? Yani bu tevhidin üç kısmından hangisi? İtikat ve marifet tevhidi, isim sıfat ve rubabiyet tevhidini demek. Tamam Burada ondan bahsediyor. Evet. Heh. Bir de oku. İşte bu surenin itikat ve marifet tevhidini Şanı Yüce Rab hakkında kabul edilmesi gereken ve mutlak olarak ortaklığa aykırı ehadiyeti evet. hiçbir yani şekilde... Ehadiyet mutlak evet. olarak ortaklığı nefyeder. Evet. Tamam. Hiçbir noktada ortaklığı yoktur. Evet. Evet. Hiçbir şekilde eksikliğin söz konusu olmadığı bütün kemal sıfatlarına tespit eden samadiyeti kimseye muhtaç olmayışının samadiyet ve ehadiyetinin gereklerinden olan çocuk sahibi oluşu ve bir babadan doğuşu nef sonra da teşbih temsil ve onun benzeri oluşunu nefyetmeyi ihtiva eden onun dengenin bulunmayışı nasıl da ihtiva etmiş olduğuna dikkatle bakmamız gerekir. Görüyor musun? Nasıl böyle bir evet. şeyler, manalar içermiş bu evet. sure. Evet. İşte bütün, bütün bu bilgileri ihtiva eden bu, bir sureye Kur'an'ın üçte birine denk düşmek yaraşan bir özelliktir. Sonra